Değil. Kira daha önce demiştik ki kira nedir? Bir faydanın, bir menfaatin satılışıdır veya satın alınışıdır. Satan burada dükkanı satmaz veya satan insan işçi olarak çalışıyorsa kendini satmaz. Neyi satar? Kendi ustalığını satar. iş gücünü satar veya dükkanın, evin menfaatini faydasını satar. Her ikisi de. Birisi dükkanın Diğeri aletin, bir başkası insanın nedir? menfaatlerini satıştır. Buna kira deniyor demiştik. Genellikle biz daha ziyade kira gayrimenkullerinkine veya aletlerinkine deniriz. İşçininkine daha ziyade ne deriz? İşçi ücreti veya çalışma ücreti, ustalık ücreti ve benzeri gibi isimler buluruz. Ama neticede düşündüğümüzde hepsi de nedir? Farklı menfaatlerin satışıdır. Bir insanın iş gücünün, kabiliyetinin satışıdır. Bir sıhhi tesisatçı düşününüz, bu insan kendinden bir parça vermiyor. Neticede işini veriyor, menfaatini veriyor, faydasını veriyor. Bunun karşılığını alıyor. Buna ne diyoruz? Biz ücret diyoruz. Tabi Musa Aleyhisselam'ın hatırasını paylaştığımı hatırlıyorum şimdi konuştukça. Ama ondan sonra bunu tamamlayıcı birkaç cümle söyleyeceğim. Sonra nasip olsa şirketler hukukunun ana prensiplerine geçeceğim. Detaylara genellikle inmeyeceğim. Çünkü her biri bütün yılı kaplayacak kadar bunun içerisinde detay bilgiler vardır. Ama iş hayatında olan kardeşlerimizin de şu ayet-i kerimelere paylaştığımız şu bilgiye dikkat etmesini istiyorum. Yani genellikle ayet-i kerimedeki Ahzab suresinin 70 ve 71. ayet-i kerimeleri bu ayet-i kerimeler Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey ohudhullazina abanuttaqullah ve kudu kavlan sedida Ey iman edenler Allah'a karşı müttaki olun takva içinde olun ve doğru sözler söyleyin Yani içiniz dışınız söylediğiniz sözler doğru olsun yerli yerinde olsun Bir de bunu şunun için de ayrıca söylüyorum İş hayatımızda ne yazık ki o eski kardeşlik ruhu gitti İş hayatına atılacak bir insan, aynı iş hayatında yıllarca tecrübesi olacak bir insana bilgi sorduğunda ne yazık ki doğru bilgi gelmiyor. Yanıltıcı bilgi veya caydırıcı bilgi geliyor. Doğru bilgi diye diyor. Normalde müşteri olarak sorsa doğru alacağı bilgileri, diyelim ki aynı iş yerini o da açacak olan insan sorunca veya açmaya niyetli insan sorunca bilgiler doğru gelmiyor. Ya bu iş zaten ölüyor. Bu işte iş kalmadı. Ekmek parası yok ve benzeri yanıltıcı bilgiler birbiriyle, arkasından da yanıltıcı bilgiler birbirini takip ediyor. Halbuki yıllarca önce bu insanlar birbirlerine bilgi verdiği gibi ustalığını da veriyorlar. İşin püf noktalarını, inceliklerini de öğretiyorlar. Usta çırak kalfa zinciri oluyor, sonunda da birbirlerine sahip çıkıyorlardı. Bugün ikinci bir yer açılmasın, karşıma bir rahip rakip çıkmasın diye neredeyse, Ayrı bir dünya kuruldu, ayrı bir anlayış geliştirildi. O eski kardeşlik, mümin kardeşlik ruhu öldü. Ama bir insan eğer biz Müslümansak ve şahsiyetimiz inancımız inancımızla hayatın içerisinde yaşıyorsak verdiğimiz bilgiler doğru olmalı, yönlendirici olmalı, caydırıcı olmamalı, ufuk açıcı olmalı. Hı. Bu insan eninde sonunda bu dükkanı açacak, bu iş dünyasını çalıştıracak. Bu hayatın içerisine girecek. Ve o gün anlamıyor olsa bile aradan tecrübesi ilerleyince bizim verdiğimiz yanıltıcı bilgileri anlayacak. O zaman da bize karşı olan duygusu ve düşüncesi değişecek. Şimdi biz İslami kimliğimizde tanınan insanlar isek başka türlü hareket etme imkanımız yoktur. Biz doğru bilgi vereceğiz, bildiğimiz kadar konuşacağız ve yol açıcı bilgi vereceğiz. Ve yıllar sonra düşününce o insan Allah razı olsun. Onun verdiği fikirlerle ben şu şu şu şu hamleleri yaptım diyecek. Bu duygu onda da gelişecek. O da başkasılarının duasını almaya tarif olacak. Biz öyle yapınca ona, o da başkasına aynı şeyi yapıyor. Ne yazık ki biz kötü duyguları ve kötü düşünceleri bir nevi tetiklemiş oluyoruz. Gerisin geri döndük. Ey iman edenler! Allah için müttakiler olunuz, takva ehli olunuz. وَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا Sedid doğru sözler söyleyiniz. Sedid kelimesi doğrudan ziyade hem doğru hem de yerli yerinde. Yani taşı gidiğine koyma derler ya, yerli yerinde sözler söyleyen insanlardır. Yönlendirici sözlerin genel adıdır. Böyle konuşunuz, böyle bilgi veriniz diyor. Eğer böyle yaparsanız, Cenab-ı Allah sizin amellerinizi ıslah eder, güzelleştirir, yerli yerine oturur, yoluna koyar. İyi düşününüz. وَيَغْصِرْ لَكُمْ ve Hatalarınızı hatalarınızda affeder. Yani Cenab-ı Allah'ın müjdesine bakın, bizim yaptığımıza bakın. Yani bu ayet-i kerime iş yerlerinde mealiyle beraber şöyle açılmadı. Günde bir iki kere bu ayeti okumalılar. Çünkü uyulmuyoruz. Siz böyle olursanız işleriniz salah yoluna, oluruna girer. İşleriniz tamir olur. Yoluna, yordamına girer. وَيَغْصِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ işlediğiniz hataları da Cenab-ı Allah affeder. Kul hatasız olmaz, iş hayatında da hatasız olmaz, dünyada hatasız olmaz. Waman yutayi Allah ve Rasuluhu kim Allah ve Rasuline itaat ederse, fakat فاز فازنا عظيمة İşte büyük mükafata eren, büyük başarı sağlayan, gerçek manada kazanan insan o olur diyor Cenab-ı Allah. Bu ayeti kelimelerde tekrar ediyorum. Asad suresinin 70 ve 71. ayet kelimelerinde. Bunun arkasında zaten biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik de onları kabul etmeye yaklaşmadı diye başlayan ve insanın yüklendiğini gösteren ayet-i kerimeler gelir bunun arkasından. Evet, son sözde olarak insan çalışacak bir işçiyle anlaştığı zaman hem yapacağı işi hem de ücretini beyan etmelidir. Şu olabilir. Yani bir gün çalış bir iş çalışma stilini göreyim. Bu denemedir. Belki bu olabilir. Ama hele bir çalış bakalım. İşçi çalışmaya başlıyor. Günler geçiyor. Ne parası konuşuluyor. Ne işi konuşuluyor. Günler ne kadar sırtından geçince ker manasına ne kadar sündürülürse kar kabul ediliyor. Ondan sonra da şahsı öyle bir fiyat teklif ediliyor ki kabul etmesi de mümkün değil. Devam etmesi de mümkün değil. Peki hala, geçen günler ne olacak? Tamam bir insan bir gün çalışmayla Belli bir çalışma şey, çalışmayla belli olur. El alışkanlığı olmadığı bir iş ise el iş alışkanlığı kazanmanın bir zamanı bir devresi vardır. Bu birkaç ay sürmez veya birkaç haftada birkaç günde hatta sürmez. Kendini o insan belli eder. Dolayısıyla belli olduktan bu iş insan iş yapar bir kanaat getirdikten sonra otursun. Kardeşim bir senden bekledim iş şudur şudur şudur şunu şöyle yapacaksın. Bunun ücreti veya şunda, şu derse, şu makinede, şu makinede, şu makinede çalışacaksın veya sadece şu makinede çalışacaksın. Bunun aylık ücreti de işte nasıl diyeyim tatil günün şöyledir, işte öğle yemeği buradadır ve benzeri şartlarını bildireceksin. Bunun ücreti de şudur diye oturup konuşacaksın, netleştireceksin. O insan ondan sonra bilerek çalışacak. Hayal ederek, ümit ederek bir taraftan çalışıp bir tarafta zihninden herhalde bir taraftan çalışan, bir taraftan yandaki çalışan öbür arkadaş sen kaç para alıyorsun? Kaç para veriyorlar? Bulmaya çalışıyor. Tabii o belki de birkaç yılın çalışan insanıdır. Ona onun parasını ümit etmeye başlıyor bu sefer. Onun parası verilmeyince hayal kırıklığı yaşıyor. Kısaca silsile birbirini takip edip gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz men iste ciran kim bir işçi tutarsa çalıştırsa felyu'limhu ecruhu ona bir an önce ücretini ne alacağını bildirsin diyor. Bu insan ne alacağını bilerek çalışsın, ona göre iştosun, ona göre istikrar tutsun. Şimdi yine daha önce yani biliyorsun sık sık tekrar edilen vardır şey olarak. Ee, ne demiştik yani işçinin alın teri kurumadan ücretini veriniz hadisini paylaşmıştık. Buhari'de yer alan bir hadisi de paylaştığımızı hatırlıyorum. Yani Peygamber Efendim bir hadisi kutsiyle. Yani ben üç kişinin hasmiyim diyordu. Bunu da paylaşmıştık. Benim adıma anarak söz verir, ahit yapar, sonra da yerine getirmez diyordu. Bir hür insanı satar, onun parasından yemeğe kalkar, böyle bir cinayet işler. Bu tip insanlar. Sonuncusu da neydi? Menisteçara eciran, kim bir işçiyi tutar, çalıştırır fezefaminhu alacağını iş gücünü ondan alır, ustadını alır ve lem yutihi bu insana ücretini vermez. Bu tip insanların ben hasmiyim diyor Cenab-ı Allah. Şimdi bir şey daha hatırlatarak söylüyorum: şey Dinen masiyet sayılan yani günah sayılan şeyler, ameller kudret üstü, takat yetiremeyecek işler için akit caiz değildir. Şarkıcılarla akit caiz değildir. Şimdi anladık. Gıygıdıcılarla akit caiz değildir. Biliyorsun şununla bununla akit caiz değildir. Bir de insanın takatının yetmeyeceği işler vardır. Yani ona ona, ona yapmak üzere insan kirası cahit değildir. Tetikçi tuttunuz. Bir başka şey. Tetikçi tuttunuz günah için. Adam öldüreceksiniz. Ücreti şu kadar. Hani adam vurdum, vurdum bir de de yedek vurdum diyordu. Şimdi <gülüyor> e, aldığı ücretten fazlasını vurmuş. Şimdi o, onun gibi insan kiralamayacaksınız günah için. Bunlar nedir? Caiz değildir. Bu adı akitler de geçerli akit değildir. Şimdi bir Müslüman, gayri bir Müslümin yanında, gayri Müslümin yanında çalışabilir mi? Eceri has diyoruz ya, yani bahçıvan gibi, aşçı gibi sırf o insanın emrine çalışan bunu insanlarımız, ilim ehlimiz mekruh görüyorlar. Bu tipi. Ama araba tamir etme gibi, eciri müşterek dedik ya, herkesin işini yapıyor, elbise dikmek gibi, ee, diğer e, işlere iş yapan, bu arada sen gayrimüslimsin, senin işini yapmam diyemez, demez. Demesi de doğru değildir. Bu tip müşterek işleri ne yapar? Yapar, arabasını tamir eder. İşte hasta tedavisi ise tedavisini yapar. Ee, işte elbise getirdi, dikilecekse diker. Bu nevi işleri yapmasına bir mahsul yoktur. Ama müslümin, Müslüman olmayan birisi için Eceri Has dediğimiz ona mahsus sırf onun işini yerine getirir bir sürübe çalışması İrmehli tarafından tekrar ediyorum. Mekroh görülmüştür. Noktaladım. Şimdi şirketler. tamam. Parantel içerisinde ortaklıklar. Öyle diyelim. Şöyle not tutun istersen oraya şirket yani ticari ortaklık İslam'ın teşvik ettiği bir araya geliş el ele verişlerdendir. Şirket kurup birlikte iş yapmak insanlara birlikte hareket etme şuuru verir. İnsanlara kendi imkanlarından daha büyük iş yapma, daha güçlü müesseseler kurma, daha büyük adımlar atma. Fırsatı ve imkanı verir. Yani düşünün bir insan kendi imkanı, diyelim ki yüz binlik bir imkanı var, yüz bin liralık bir imkanı var. On tane arkadaş yüz binle bir araya gelirse bir milyonluk iş çevirme imkanını elde ederler. Şöyle diyeyim bazen bir insan, ben büyük bir kaya gördüm. Gidip o büyük kayayı kaldırmaya teşebbüs edemem. Neden edemem? Gücümün ona yetmeyeceğini bilirim. Gücüm ona yetmeyeceği için de gidip o kayaya sarılmam. Kendime göre boyuma yetecek kayalar bulurum, onlarla uğraşırım. Ama on tane arkadaşım gelmişse, ya şurada yolumu tıkayıp duruyen bir kaya var. Gelin bir yüklenelim, onu buradan devrelim, onun arkasında iş açılacak, ona o yola doğru devam edelim. Bir kişinin, üç kişinin kaldıramadığı, yuvarlayamadığı, dengesini bozamadığı bir kayı on kişi yuvarlar, kaldırır, atar. Ondan sonra yeni bir ufuk açılır. Veya ondan sonra öne çıkacak o nevi büyük kayaların hepsini artık göz kestirirsin. Bir insanın fabrika kurması kolay bir hadise değildir. Ama on arkadaş, yirmi arkadaş bir araya gelirse dev bir müessese kurabilirler. Öyle yapmadığınız zaman küçük çaplı çalışırsınız. Halbuki büyük çaplı çalışmaya da ihtiyacımız var. Özellikle şahsımızın ihtiyacı olmasa bile ülkemizin ihtiyacı var. Bir şey daha. Büyük müesseseler kurup da dışarıdan ilim, il, elimini içimize uzatan ve bizi yönlendirmeye mecbur bırakan zihniyetlere karşı güç kazanmaya ihtiyacımız var. Bu nevi büyük müesseseler milletin ihtiyacıdır ve buna da hadise, zaruret, davet edici, celbedicidir. Küçük çaplı kaldığınız zaman insanlar sizi yönlendirirler. Dev bir otomotiv fabrikası kuramazsınız. Dev gemileri yapamazsınız. Büyük işçiler vardır yapamazsınız. Bu sadece mesele kazançla ilgili mesele değildir. Günümüzde dikkat ederseniz savaşlar daha çok bu istikamete doğru kaymış savaşlardır. Bu savaşlardan mağlubiyetle çıkarsınız. Gezi eylemlerine dikkat ettiniz mi? Eylem diyoruz artık. Eylem keli uydurukça kelimelerle çok aram değildir. Onlar böyle dediği için diyorum. Öyle değil mi? Dikkat ettiniz mi? Adamlar 4-5 ağaç kavgasıyla başladı. Anladık kavgayı. Tamam. Hadi 4-5 ağacı çünkü ağaç dikmiş gibi de ağaç savunuyorlar. Onu da anladık. Ağaçtan anlasalar içimde yanılmaz. 10 tane ağacın adını sorsan bilmezler. Şimdi geldik. hakikaten ağaç seviyorlar. Peki hala, liste nasıl geldi? Bu eylemlerinden vazgeçmek için listede ne var? 3. köprü yapılmayacak. Tamam. İstanbul kanalı açılmayacak. İstanbul'a yeni bir havaalanı yapılmayacak. Zıkkımın kökü. Dertleri ne? Dertleri bir başkasının taşeronluğu. Dertleri daha ağır dertler var. Ülkeye hıyan et. Hadisenin başka yeri bu. Bunu şunun için söylüyorum. Derdim tasam yok onlarla fazla. Yani insan herkes görüyor. Bir de insan, insanı bir de garip yani ahmak yerine koyuyorlar. Yani kimse bir şey an, anlamıyor gibi. Yani güzel bak bir başkasının zekatını hiç sayan insan kendisi ahmaktır. Çünkü bunu anlayacak kadar demek ki şuur yok. Gerisin geri döndük. Zalimlerin elinin iç dünyaya uzanması istenmiyorsa kendi silahımızı kendimiz yapacağız. Kendi zaruri ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayacağız. Kendi ilaçlarımızı kendimiz üreteceğiz kendi stratejik olan bütün alandaki ihtiyaçlarımızı kendimiz tamamlayacağız. Ne zaman biz silah yapmaya başladık, ne zaman aselsan üretimlere yaptı, ne zaman şifreler kırmaya başladı, ne zaman bizim uçağımız havada uçuyor, ne zaman işte bizim füzelerimiz şimdi bir de cirit füzelerinin şeyi var galiba kavgası var, ne zaman belli çemberleri yırtmaya çalışıyorsan başka dünya. Bütün bunları yapan biz olursak. Hadisenin elbette ki boyutu değişecektir. Bu normal kazançtan öte. Bütün insanlığa bir hizmettir. Eğer doğru yolda kullanacaksan. Şerde kullanılsa da tehlikesi de o kadar büyür. Bu da hakikaten bir başka gerçeğe. Bunu yaparsak, edersek, gidersek, bu imkanları elde edersek büyük bir hayır işlemiş oluruz. Buna fertlerin takatı yetmiyorsa 10 kişi bir araya gelmeli, 15 kişi bir araya gelmeli. Hem insanları iş alanı açmalıyız ki o insanlar çalışsın. Bir fabrika yaptığınızı düşününüz. Bu fabrikanın içerisinde 5000 kişi çalışıyorsa, 5000 kişiyi rızkını temin etme imkanı buluyor ve siz buna vesile oldunuz demektir. Sadece bu 5000 kişiyle de sıralı değildir. 5000 kişinin ailesi varsa eder 10.000 kişi. Ailede 3 çocuk olduğunu düşününüz. Ne yapıyor bu sefer? Ed ediyor. 25.000 kişi. 25.000 kişiyle de sınırlı kalmaz. Nedir? Bu insanların oturduğu ev, onların kirası da buradan, ev sahipleri de buradan istifade ediyor. Yanlarındaki bakkalın parası ödeniyor, onlar da istifade ediyor. Bu üretilen malları tırlar, kamyonlar taşır, taşımacılar istifade ediyor. Taşımacılar yollarda duruyorlar, bir yerlerde yemek yiyorlar, kamyoncular nerede yemeğin iyi olduğunu iyi bilirler. Eğer lezzetli lokanta ediyorsanız kamyoncuları takip edeceksiniz. Tırcıları takip edin, onlar nerede ne oluyor iyi bilirler. Oradaki insanlar geçiniyor. Giden yerdeki insan mal böylece ulaşıyor, onlar satıyor bu malları. Onlar pazarlıyorlar. Pazarlayan insanlar bundan geçiniyor. Alan insanlar ihtiyacını görüyor. Yani bir şeyin o kadar zincirleme faydası vardır ki aklınız, hayaliniz durur. Onun için bütün bunlar başkalarının eline bırakılmayacak kadar kıymetlidir, önemlidir. Başkaları içimize nüfuz etmenin yolunu bu kanaldan buluyorlar ve çok defa elimizi kolumuzu bağlamanın yolunu biliyorlar. Bu imkanları sağlar. Müminler bir araya gelir de bu nevi büyük müesseseler kurarlarsa başkasının hukukuna da riayet etme şartıyla hem imkanları genişletirler, hem çalışacak insanlara imkan sahası açarlar, hem de müşterek çalışma, birbirlerine güvenme, birbirine dayanmanın o huzurunu ve ileriye yönelik güven duygusunu yaşarlar, şuurunu yaşarlar. Bu son derece kıymetlidir. Bunu şunun için söylüyorum. Niyakadık ki biz bunları yapmaya yapmaya uzak tutula tutula bir araya gelmenin ve birbirimize güvenmenin o şuurunu kaybettik. Birbirimize güvenmiyoruz. Her şeyi dünya olan insanlar birbirine güveniyor, büyük şirket kuruyor. Bizim hala insanımız birbirine güvenerek şirketler kuramıyor, kurduğu da çok fazla yaşamıyor. Bundan 10 sene, 20 sene, 30 sene evvel bu daha zayıftı. Giderek güçleniyor. İnşallah daha da güçlenir. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Bunu şunu de demiyorum. Daha önce de söyledim. Yani küçük müesseseler de yaşatılmalı. Yaşatmak için çalışılmalı. Hatta gönül arzu eder ki bir insan düşünün bir dükkan açmış. 5 kişinin orada geçimini temin ediyor. 5 kişi iş imkanı bulmuş. Bu nevi küçük müesseselerden imkan dahilindeyse hiç vergi almayacaksın ki büyüyecek. Bu bile beş kişinin rızkını temin etme cemiyete bir hizmettir. Bundan öte tepesine bir de vergileri bindirirsen, çökertirsen bu işleri artık bu beş kişiyi de geçindiremez olur. ülkede hizmetini yapamamış olur. Bu çok sık yapılıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bir iş yeri açılıyor, zabıta biniyor oraya. Ne Ne demek için? Normal şunu yapın, yol göstermek için değil. Parsasını almak için geliyor. Bir yere vardı, bir kardeşimiz, Maraşlı kardeşimiz Antalya dondurma dükkanı açtı. Bir iş yeri kurdu, biz de yardımcı olduk. Halata sorayım diye yanlarına uğradım. Oraya şimdi söylemeyeceğim. Yani resmi elbiseli birkaç kişi geldi. Birbirlerine dondurma, üstelik baklava üstü dondurma ısmarlıyorlar. Hayret dedim, bunlar birbirlerine pek dondurma ısmarlamazdı ama. Neyse delikanlı dondurmayı koyarken bak üzerine çok da fazla koyma o kadar da zarar vermeyelim dedi bir tanesi. Başından aşağı kaynağı su döküldü. Yani zararı tam vereceksin. Yani eline sağlam bir çubuk bulacaksın. yani şu olarak. Bu, ya, bu insan hayata tutunmaya çalışıyor. Etmeye gitmeye çalışıyor. Sen ondan geçirmeye çalışıyorsun. Biz açtığını atacağına bir iş yerine pişman etmek için son derece kabül etliyiz. Ama destek verelim, bu insan hayata tutunsun, birkaç insan çalışırsın, bu konuda iyi değiliz. Bu ayrıca üzerinde durulması gereken bir hasrettir. Buyurun bir şey diyordun. Şimdi temel işten, temel esas ne yapmalıyız? Nasıl yola çıkmalıyız? Buradan başlamalı bir de birbirine güvenmeli. Bu konudaki şuuru yükseltmeliyiz. Bu, bu ders onunla ilgili bir ders. <gülüyor> İnşallah. Şimdi şunu hep beraber paylaşalım. Ee, onun için bu girişi yaptım. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte yine kutsi hadis Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor hadis-i şerifte Ene feritu şerikeyni. İki ortağın üçüncüsü benim diyor Cenab-ı Allah. Yani tamam. İki insan bir araya gelir, ortaklık kurar. O insanların üçüncüsü benim diyor. Ne zamana kadar? melem Yakun Ahaduhu me, biri kardeşine, arkadaşına hainette bulununcaya kadar. Fııda kahanehu, şayet böyle bir hainet. Böyle bir güvensizlik, böyle arkadaşının ortağının aleyhine bir adım atılırsa, haraştümün beynihime ben aralarından ayrılırım diyor. Yani ellerinden tutmam. Ondan sonra işin bereketi kaçar diyor. Hatta bu rivayet oldukça e, güçlü bir rivayettir. Onun bir başka rivayetinde Sünen i İbni Davud'da ve Sünen i e, İbni Mace'de yer alan bir başka rivayete var hadisin. O hadiste şöyle bir ek olarak söylenir. Ne, ne yapıyor? Şeytan gelir araya o yerleşir diyor. Bu şey, şey yaptı. Rezin diye bir kaynakta var. Şeytan gelir haşa, oraya o yerleşir ondan sonra huzur duygu kalmaz. Ha, söylersem yazar mısınız? Tası olsa yazardım. Söylersem yazarsın. Şöyle diyeyim. Ana fâritu şerikeyn. Ene fâritu şerikeyn. Ha Türkçesini mi yazdırayım? O daha kolay. Tamam. <gülüyor> İki kişi bir araya gelir. Ortaklık kurarlarsa Üçüncüleri ben olurum. Bu durum ortaklardan biri arkadaşına hıyanet edinceye kadar devam eder. Hıyanet başladı mı ben aralarından ayrılırım. Nokta tırnağı kapat. Hocam, bir başka rivayette buyur. Şerikeyn şerikeyn me'lem yekun أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما بقدر bir başka rivayetinde diyorsunuz, onu tamamlıyorsunuz, tırnak için alıyorsunuz. Şeytan gelir, araya o yerleşir. Onun için dedim ki, İslam'ın istediği bir şeydir, arzu ettiği hatta teşvik ettiği bir şeydir. Böyle olunca imkanlar çoğalır. Yazdıracağım ama ince peygamber efendimiz ticarete nasıl başlamıştır? Ortaklıkla esasen başlamıştır. Daha önce amcalarıyla Ebu Talip'le Şam'a doğru gitti. Yine amcası var Zübeyir. Zübeyir radıyallahu anh ile Zübeyir radıyallahu anh'dan farklı bir Zübeyir bu. Zübeyir nedir? Halasının oğludur. Bir de ne vardır? Amcası olan Zübeyir vardır. Güçlü birisidir. O da yaban birisidir. Onunla Yemen'e gittiği biliniyor. Peygamber Efendimiz'in daha büyüdükten sonra yani Şam yolculuğundan sonra olduğuna göre yaşı daha büyük. Ancak Yemen yolculuğuyla ilgili bize fazla bilgi gelmiyor. Bu yüzden gittiğini biliyoruz. O yolculukta neler yaşandığına dair bize fazlaca bilgi gelmiyor. Bu arada Peygamber Efendimiz'in Hatice Valdemiz ortak olmadan önce de ufak çaplı ticari faaliyetlerde bulunduğu, evinde bulunduğu Ebu tarip ailesine katkılar yaptığı, hatta onlara yük olmamak, geçinmek ve destekçe olabilmek için çobanlık yaptığı, aldığı ücreti gelerek amcasına teslim ettiği bilgileri de bize geliyor. Bunlar çok güzel şeyler, çok da hayırlı şeyler ama bu yapılan adımlar bile insandaki hem mesuliyet duygusunu hem ticari kabiliyeti geliştiriyor. Ama gerisin geri dönem konumuzla ilgili olan Peygamber Efendimiz kimle ortaktır? Kesin net bildiğimiz Hatice Validemiz'de. Hatice Validemiz'i de bir yerlerinde hayran bırakacak kadar yani bir ortaktır. Ortaklıklara ilgi vere vereceğim ama bu ortaklığın içerisinde bile bir hayli bize ibret verecek hadise vardır. Hatice Validemiz varlıklı bir kadındır. Ama kadın olması sebebiyle uzun yolculuklara çıkamıyor. Ne oluyor? Parasını çalıştırmada insana ihtiyaç var. Peygamber Efendimiz genç, dinç ve ticaretten anlıyor. Anlaşıldı. Ahlakı güzel, kendi güvenilir. Ama parası yok. Tamam. Parası olan bir insanla iş kabiliyeti ve gücü olan o insan ortak olunca duran sermaye çalışıyor, ikisine de kar getiriyor. Efendimiz bu sayede geçiniyor, amcasına da yardım ediyor. Hatice Valdemiz bu sayede geçiniyor, karını, malını artırıyor. Hatta Peygamber Efendimiz lehinde çok şeyler duymuş. Kendisine güvenilir olduğunu, şöyle olduğunu, ahlakı vs. anlatıyorlar. Hatice Validemiz ikide bir de ticari ortak arayacağına ki oradaki ortaklıklar biliyorsunuz genellikle şöyle oluyor. Kervanlar doluyor, gidiyor satacağını satıyor, alacağını alıyor. Gelilen o mallarda, panayınlarda satılıyor. Ve bir ortaklık bir noktada başlıyor. Bir operasyonun bitişiyle beraber ortaklık bitiyor. Karlar pay ediliyor. Şimdi diyelim ki her seferinde bu oluyor. Hatice Valdir'in her seferinde durumu müsait, sermayesi olmayan veya az olan kendisine güvenilir, ortak aramak zorunda. Efendimizin maddi imkanının darlığını, kabiliyetin ve ahlakının güzelliğini duyunca acaba devamlı bir ortak olabilir mi diye düşünüyor ve Peygamber Efendimiz hem sermayesini teslim ediyor hem de yanına ahlakına güvendiği kendisine son derece iyilikleri sebebiyle bağlı olan meysereyi veriyor. Bu insanı daha yakından tanı diye de ona tembih ediyor. Peygamber Efendimiz ticarete gidiyor. Ticaretleri tamamlıyor satıyor, ediyor, gidiyor, dönüşte karını getiriyor, karlarına paylaşılıyorlar ama Hatice Validemizin çok daha büyük bir karı var. Çünkü Meyser'e Peygamber Efendimiz'e anlata, anlata, anlata bitiremiyor. Yani hiç, çünkü insanlar sadece kar meselesi değildir. O sadece Peygamber Efendimiz'in ettiği ticari karı da anlatmıyor. Ticaretteki dürüstlüğünü anlatıyor. İnsanlara tarifini anlatıyor. İnsanlara konuşurken verdiği güven duygusunu anlatıyor. Söylediği her sözün doğruluğunu anlatıyor. Emre altında çalıştırdığı insanlara olan muamelesini anlatıyor. Onların içine karışmasını anlatıyor. Onlarla iç içe bir hayat yaşadığı halde diğer insanların ona bu gencecik yaşında duyduğu hürmeti anlatıyor. İnsan olarak çok farklı bir insan oluşunu anlatıyor. Hatice Validemiz ondan sonra yolun şeklini değiştiriyor çok zeki bir kadındır. Araya birisini sokarak Peygamber Efendimiz'e evlilik teklif ediyor. Ortaklık evlilikle bitiyor. Ama netice olarak yani bakınız bir ticari hayat ve bir ticari ortaklık nelere sebep oluyor? İnsanı nasıl değer kazandırıyor? Şöyle diyeyim yine Sünnene'yi bir Davud'da da yer alan, başka kaynaklarda da olan bir başka hatıra var. Sahip İbni Ebed sahip diye bir insan var. Onu çok ahlaklı bir insan, şahsiyetli bir insan, onu Peygamber Efendimiz'in yanına getiriyorlar. Peygamber Efendimiz'e sahibi övüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları gülümseyerek dinliyor. Konuşmaları bittikten sonra diyor, sahibi mi bana anlatıyorsunuz diyor. Sahip benim ortağımda diyor. Onu ben yakından tanıyorum. Evet yarası atıyor. Siz hepsinden daha iyi tanıyordunuz. Allah için ne güzel bir ortaktınız diyor. Asla husumete girmez, kör çekişmelere girmez, hukuka daima hukuka riayet eder. Daima dürüst hareket ederdiniz, bize de bunları öğretirdiniz diyor. Sahibi Efendimiz siz öyleydin, Ya Raso, senden öğrendik diyor. Ve benzeri kısaca bir iki ortağın yıllar sonra karşılaşınca böyle konuşmasının Böyle birbirlerine hayra yad etmesini ne demek olduğunun kıymeti de bilinemiyor. Biz bunu kaybettik bugün. İşte bunu kaybettik. Ne edip edip bunu yeniden kazanmamız lazım. Yıllarca sonra birbirine görünce sevinen, birbirine yeniden dua eden, birbirine görünce güzel hasletlerin gönülde canlandığı ortaklıklara şiddette ihtiyacımız var. Bu son derece yerinde bir davranıştır. Şimdi bunları az da olsa kaleme geçirelim. Resulullah'ın Hatice Validemiz'de ortaklık kurduğunu unutmayınız. Ortaklık aynı zamanda vakti ve kabiliyeti olup, İş yapmak için sermayesi olmayana, sermayesi olup çalıştıramayana da kazanç imkanı sunar. Süneni Ebi Davud ve İbni Macede İbni Macede bir başka hatıra yer alır diyorsunuz ve de, devamını tabi yazdıramayacağım. Resulullah ve Resulullah ve sahip ah şapkalı sahip ibne Ebu Saib arasında geçenler diyorsunuz size hatırlatması için tamam Şimdi ortaklık çeşitleri diyorsunuz Şimdi evvela şunu diyelim, İslam hukukunda farklı birçok ortaklık çeşidi vardır. Ortaklığın çeşnisi de farklıdır. Şöyle demek, bazen akit yaparak kurduğunuz ortaklık vardır, bazen de ne vardır? Kendiliğinden olan ortaklık vardır. Kendiliğinden olan ortaklık değil, babası vefat etmiş, iki çocuğa ortak bir arsa bırakmış. Al sana ortaklık. Ondan sonra ya ayrıp satacaksın ya ortak kullanacaksın yani kardeşlere ortak bir daire bırakmış veya ortak apartman bırakmış ve bu veri kendiliğinden miras yoluyla vasiyet yoluyla ve hibe yoluyla bir mal ortak gelmişse kardeşler onda ortaktırlar veya ortak bir araba gelmiş ortak bir alet gelmiş bütün bunlarda ne vardır bunlar malda ortaklık diyoruz biz buna şirketi bilenval deniyor veya şirketün fil enval ifadesi var. Mal ortaklığıdır. Bir de akit ortaklıkları var. Bizim asıl üzerinde duracağımız neler? Akit ortaklıklarıdır. Şöyle yazıyorsunuz şimdi. Hanefi fıkhında şirketi okudu. Sonu D ile. Domatesin değille. ile. Şir şirket-i Ukud. nedir? Akitlerin çoğuludur. Yani akit öyle. E i̇lk çizgi koyun. Şey olarak akit şirketleri deyin. Hanefi fıkkında şirket-i ukut, diğer adıyla akit şirketleri üç kısma ayrılır. Bir. Mala dayalı şirketler. Bu da 3'e ayrılır. A. Şirketi Mufavaza da tarifiyle ama D da, da, da, mi okuyacağız Z mi okuyacağız kırışık. Şirketi Mufavazadır bunun nasıl? Şirketi Mufavaza diye dilimizde cevap kullanıyor. Şirketi Muhafaza. 2. Mufavaza veya da. Nasıl yazıyorsanız öyle yazın. Orayı isterseniz da harfi yazın. Bütün şartları eşit olan ve eşit sermaye ile kurulan şirketlerdir. Genellikle şirketler böyle yola çıkıyor sonra yolda bozuluyorlar. <gülüyor> yola çıkıyor bu da tabii. Tabii ise eğer kırgınlıktan olmuyorsa değişmesi normal. Niye? Diyelim ki insanlar eşit şartlarda yola çıkarlar ama bir tanesi dara düşer, şirketten sermaye çekmek zorunda kalabilir. Bir tanesinin eli daha rahattır, o boşluğu doldurur sonra şekil değiştirir. Bu nevi hadiseler dediğim gibi karşılıklı anlayışa karşılıklı hukuka riayete dayalı olarak yapılıyorsa bunda sıkıntı yok ama ne yazık ki şöyle bir şey var bir insanlardan şirket gelir getiriyorsa ortaklardan birisinin de eline daha fazla para geçtiyse ne olur kendi şirketteki sermayesini artırmaya çalışıyor bunun için de diğer tarafa baskı yapıyor yine sıkıntılarımızın geldiği noktalardan bir tanesi bu İleride vurgu yapacağım ama şöyle bir sıkıntımız daha var Diyelim ki cebimizde iki tarafta 50.000, bin, 50.000 bin koyarak şirket kuracak. Bir tanesi 50.000'i koydu. Öbürü diyor ki şimdi bende 50.000 yok, 30.000'i var. Kısa zamanda ben de bunu 50'ye tamamlayacağım. Şimdi bu 80.000'lik bir şirket olarak kullansa 80.000'in ne olur? 50'si bunun olur, 30'u bunun olur. Makul bir şey. Ama diyor? Kısa zamanda ben de o 20'yi tamamlayacağım. Her şeyle yüzde %50, 50 ortak olalım. Karda öyle buluşalım, tamam. Ama ay geçiyor 50.000 bin gelmiyor. Yıl geçiyor yine gelmiyor. Bu sefer özellikle de para ihtiyacı olup da ortaya para konamayınca öbür ortak tedirgin olmaya başlıyor. Ve gün geliyor bu hadise iş kar bölüşmeye gelince 20 bini koymadığı halde bir yıl iki yıl sonra koyduğu halde veya durum tehlikeliyse çok fazla kar edilmiyorsa tereddüt geçirmediği için bulduğu halde bile bile koymadığı için ve benzeri ne oluyor? Güven sarsılmalı ile işleniyor. Sonunda da cıngar çıkıyor. sıkıntılardan bir tanesi bu. İnsanlar ceplerinde bulunan sermayeden büyük bir parayla böyle bir riskin altına girmelere çok doğru bir davranış değildir. Bizim sık yaptığımız şeylerdendir. Bir şey daha İslam hukukuna göre onu not ettireceğim inşallah ortaya fiilen konulan sermayedir. Tamam? Vaat edilen sermaye değildir. Gelmiş ortaklığa koymuşsan, ortaklığın içerisinde fiilen yer almışsa sermaye odur. Yoksa üzerine ben yirmi bin tamamlayacağım vaadi sermaye değildir. Anlaşıldı? Böyle böyledir. Doğru olan da budur. Olması gereken de budur. Hukuken de budur. B Farklı şartları Ve farklı sermayelerle kurulan şirketlere şirketi anan denilir. Anan. ikinci anın üzerinde şapka var. Şirketlerin çoğu esasen budur. Yani böyledirler. Yani sermaye farklı farklıdır. İşte şartlar farklıdır, çalışma saatleri farklı olabilir. En çoğu böyle böyledir. Yani Üçüncüyü yazıyoruz. C. Şirketi mudarebe. Sermaye virgül iş gücü ortaklığına denir. Yani sermaye bir taraftan, iş gücü bir taraftan. Efendimizin Hatice valdemizde yaptığı gibi. Bunun adı neymiş? Şirketi Mudarebe'ymiş. Esasen bu iyi bir sistem, bugünkü finans bankalarının en önde gelen şeylerin arasında da Mudarebe ortaklığı var. Bu var. Ama Mudarebe ortaklığı şöyle bir şey istiyor. Bankada finans var. Sende de çalışma gücü var, çalışma kabiliyeti var, zaman var. Bu alanda da bilgi var. Sana diyelim ki 20 bini, 30 bini, 50 bini verecek. Çalışacaksın, kazanacaksın, bölüneceksin. Bu çok güzel bir şey. Ama banka sana güvenmiyor ki. İşine garanti almak istiyor. Sen zaten garanti olacak sermayen olsa böyle bir şeye ihtiyaç duymasın. Kısaca adı olmakla beraber... Listelerinin başında yer almakla beraber, meşru olmakla beraber finans kurumlarının en az uyguladığı budur. Neredeyse hiç uygulamıyorlar. Ama hakikaten düşünün yani bir insanın bilgisi var, becerisi var, her şey var, sermayesi yok. Böyle bir insanı kullanıp çalıştırabilseler bu alandan oldukça nasıl diyeyim? maddi gelir elde ederler ama o güvenin yokluğu, o itimat çökmesi ne yazık ki kullanılamaz hale getiriyor. Şimdi devam, devam ettik. Ne dedik? Mala dayalı şirketler demiştik. A, B, C diye de bunu içe ayırmıştık. İki, amele dayalı şirketler. Buna da şirketi amal deniliyor. Diğer adı şirketi amal Başka bir adı var. Şirkete amal virgül şirkete ebden de deniyor. Ebden bedenin çoğulu. Şirkete ebden. Başka adları da var. Şirkete sanayi diye. Başka adları da var. Şimdi bunda insanlar ne yapıyorlar? Benim de sermaye yok, senin de sermaye yok. İki kişi yola çıktık. Ama ama mayemiz hepten yok değil ama genellikle alet olur. Nedir? İkimiz de sıhhi tesisatçıyız. Sıhhi tesisatı, bir insanın her şeyi yapması kolay bir şey değildir. Bazen boru döşenecek, öbür tarafından tutması lazım. Sen burayı monte ederken öbür tarafın monte etmesi lazım. Bazen lavabo terkiplerinde güç lazım, şu lazım, bu lazım. İki kişi olursa, üç kişi olursa veya şu olursa ne olur? Güç kazanırsın. Bir binaya girer, bütünlü yaparsın. Adam tek insana vermez. Koskoca bir bina. Sen bir ekipsen ekibe verir. Bina çabuk çıkar. Böyle bir işin bütün sermaye nedir? Elindeki anahtarlarındır. Onlar var. Bir de ustalık kabiliyetindir. Girersin binayı aşağıdan yukarıya döşer gidersin. Yani sistemini yaparsın. Olduğu gibi teslim edersin. Buna ne diyor biz? Sermaye yok, dükkan yok, raflarda mallar yok, şunlar yok, bunlar yok. Ama ne var? Ustalık kabiliyeti var ve bilgi var. Bununla yapıyorsun. Bu nevi ortaklıklara biz ne diyoruz? Şirketi amal diyoruz. Bu da bir ortaklık çeşididir. Dolayısıyla bunu kullanıyoruz. He, müesseseler kuruyoruz. Yani bunu yapmak için müesseseler yapıyoruz. Yerine göre yani şu olur. Lükkanın içerisinde çok fazla bir şey yok ama lükkanın içerisinde ne vardır? Bizim ustalığımız vardır, kabiliyetimiz vardır. Konyalı arkadaşlar vardır Mekke-i Mükerreme'de. Her sene bir gelirler. Yaz mevsimi geldi miydi? Hocam işte vedalaşmaya geldik. Çok hakkın geçti, Hakkını helal et. Bize de dua et falan filan. Türkiye'ye dönüyorlar. Bir daha dönmeye niyetli değiliz. Türkiye'ye gelecekler artık. Gurbet yeter bu kadar. Artık gerisin geri dönme niyetliyiz derler. Takılırdım ben de kendilerine. Pasaportları öldürdünüz mü? Yok hocam ne olur ne olmaz diye duruyor. Hepiniz geri geleceksiniz derim. Her sene benimle vedalaşırlar. Aradan 6 ay geçmeden patı patı patı patı bir daha dökülüyorlar. Hepsi geri. istisnasız geri gelir neredeyse. 2-3 yıldan sonra bunları topladım. Niye dedim siz geri dönüyorsunuz? Biliyorum niye geri Hocam iş bulamadık, millet işsizlikten kıvranıyor. O yıllarda da sağ olsun gene böyle batak hükümetler vardı. İşte kesattı, şuydu buydu. Bu 2000'li yıllarda şeyle 28 Şubat'ın arkasında dikkat ederseniz hiç kimse paramı artırın, maaşı mı artırın grev bile yapamıyordu. Niye yapamıyordu? Ümit yoktu ondan. Grev yaparsın, atsın diye ümidin varsa yaparsın. Atacak diye ümidin yoksa ne yapacaksın? O kös kös oturacaksın. Yapabilme bile bir marifet. Şimdi iş yok gerisin geri dönüyorlar. Onlara nasıl oturun dedim. Siz aynı şehirden misiniz? Aynı şehirden. Başkaları da var da. Tokatlısı, Sivaslısı var. Ama Konyalılar bayağı kalabalık. Dedim içinizde kaportacı var. Var. İçinizde motorcu var, o da var. Elektrikçi var, şu var, bu var. Elinizde 3-5 kuruş biriktirdiğiniz sermayede var, o da var. Niye gidip birisinin yanına çalışıyorsunuz? Bir araya gelin, birbirini tanıyan, Mekke'yi gören, beraber haciden ve benzer arkadaşlar olarak Hicazlılar mı diyorsunuz, Mekkeliler mi diyorsunuz? Çok güzel bir tamiri tane açın. Ortaklaşın, her birinizi bir tarafından tutun. En güzel modern aletleri getirin, koyun. Öyle bir güzellik verin ki sizin yine hayran olmuş hem ahlakınızda örnek olun hem işinize örnek olun hem aletleriniz kimsede bulunmasın ya Hicaz'dan gelenler bir tamire tanı açtı desin insanları kendinize bağlayın niye gidip onun bunun yanında iş arıyorsunuz hocam o olmuyor işte niyeden olmuyor bile? birbirlerine güvenmiyorlar bir güvenmemekten ziyade birbirlerini çekemiyorlar beraber çay içiyorlar ama iş hayatında ben kazanırken kardeşim de kazansın diyemiyorlar bu ne büyük bir musibet. Sıkıntımız o. Şimdi insan herkesin talebe çocuğu okumadıysa diyen yok ama komşunun birisinin çocuğu iyi okuyorsa devam ediyorsa o kötü işte. Ya komşu iyi ise, bu da bir mümin kardeşimizse, şuysa, buysa ve benzeri yani evet, onun biz sevmiş duymalıyız. Ayrıca diğer çocukların da öyle olması için gayret etmeliyiz. ayrı. Ama biz ne yazık ki biz kazanalım ama başkası kazanmasın. O arkadaşlar bilemiyorum geldi gittikten sonra hiçbirisi bir araya gerek böyle bir müessese kuramadılar. Bu son derece tehlikelidir, son derece sıkıntılıdır. Esa çok güzel de olur ve benzeri olur. Gittiler gittiler gerisin geri döndüler. Hayırlısı diyelim. Ama yani amelle şirket ortaklık olur mu? Evet olur. Tabii garip, garip ortaklıklar da var. Antalya'da görüyorum. İki Erzurumlu gelmişler. Erzurumlu olduklarını iddia ediyorlar tabii. Ben de onu bilmiyorum. İşte beni gördüler. Bize Antalya'ya gidiş yol parası ver. Omuzlarında hızar. Dedim bir. vermiyor. İki. İki. Eğer samimiyseniz çok düşüncesizsiniz. Gerçekten paranız yoksa. Niye? Antalya'da millet odun kullanmıyor ki hızarla Antalya'ya hızarcılık yapmaya gel. Antalya odun kullanmıyor. Şimdi İstanbul'da böyle, yani İstanbul'da da vaktiyle odunculuk, kömürcülük çok geçerdi. Şimdi, şimdi artık doğal gaz var, geçmiyor. Antalya'da milletin sobası yok. Çok defa soba kuran insanlar, nadir olan insanlar basit aletlerle orada ısırmayı için yetiyor. Oh, odun olmayan bir yerde hızarcılık yapmaya geliyorsun. Ondan sonra iş bulamadık, paramız bitti, şöyle oldu, böyle diyorsun Bu da işin başka yani sıkıntıları. Ama yani diyelim ki bu şekilde düzgün olan bir yerde odunculuk sermaye olur mu? Ortaklığı olur mu? Bundan da elde edilir mi? Yerini bulursan, edersen, gidersen elbette ki olur. Üçüncüsü, üç diyorsunuz, şirketi vücu. Ameliyatı dayalı şirketleri, yani hissettiğiniz, anladığınız, yani TSE Çatçılık'ta ortaklık gibi, yani başka şeyler de söyleyebilirsiniz. Şimdi Odunun dahi yarılmasında, balta ile odun yarılmasında bile ortaklığa ihtiyaç vardır. Ya bu oradan diye, Nedir biliyor musun? Hiç tomruk yararınız var mı bilmiyorum. Tomruğa birinci insan baltayı vurur. O baltanın vurulduğu yerden bir çizgi açar. Diyelim ki 20 santimlik bir çizgi açar. İkinci baltacı o çizgiye rast getirmelidir. Çizgiye rast getirilirse ne olur? Çizgi biraz daha büyür. Bir şey daha olur ikinci baltanın çizgiye inmesiyle. Birinci baltacı baltasını kurtarır. Çünkü ikinci baltacı çizgiye vurmazsa baltayı birincisinin baltası güçlü darbeyle sıkışmıştır. Geri çekmek için ebeğe uğraşması lazım. Ama ikinci de darbe gelir de aynı çizgiye vurursa onun vurduğu öbür taraf açılır. Açılınca adam baltasını rahatla çeker. Çektikten sonra diyelim ki 20 santim öne doğru daha baltayı vurur bu baltayı açar bu sefer öbürü baltayı rahat çeker bir kişinin odun yarmasıyla tomruk yarmasıyla iki kişinin yarması arasında dağlar kadar fark vardır ve iş çabuk ürer çabuk üredir Cenab-ı Allah birçok amelde birçok işte birden fazla insan çalışırsanız birbirinize destek olursunuz diyor işimizi kolaylaştırıyor da biz farkında değiliz yani genellikle değil mi şirketi vücud üçüncüsü dedik Buna parantez içerisinde itibar ortaklığı diyorsunuz. İnsanlar arasındaki güvenirliğe dayanarak diğerlerini biliyoruz. Bu çok maruf değil bizde. Güvenirliğe dayanarak veresiye mal alıp satma Virgül parasını satıştan sonra ödeme elde edilen karı anlaşılan şartlarda bölüşme üzerine yapılan Ortaklık anlaşmasıdır. Şimdi pazara sokmazlar ama şöyle tasavvur edin. Biz birbirimizi de istemeyiz. Onun için söylüyorum. İki arkadaş dediler ki bugün falan yerin işte çarşamba perşembe pazarı var. Çarşamba pazarı, pazara gidelim. Birlikte domates alalım, fasulye alalım, şunu alalım, bunu alalım bilmem ne oraya bir bölge kuralım. Tamam, güvendiğimiz insanlardan, bunlardaki güvenliğiyle tanınan insanlar genellikle yapar veya güven vermiş insanlar bunu bunu yaparlar. Ne yapar? Alalım, satalım, akşamleyin pazar bitince karımızı, kalan sebzemizi, meyvemizi bölüşelim. İki insan düşünürsün. Bu insanlar aldılar, sattılar akşama kadar, paraları da yok cebinde. Akşamleyin, misal olarak söylüyorum, akşamleyin kazandılar, elhamdülillah dediler. Gittiler, işte domatesin, soğanın, fasulyenin, bilmem neyin parasını nedir, kalan eşya, eşyayı da, parayı da bölüştüler. Veyahut da bu şeyde çok olur. Ne de Haç mevsiminde Mekke'de çok olur. Mekke'de her Türk hacıların bulunduğu binanın altında boş dükkanlar vardır. Normal şey ince de onları kiralıyorlar haç mevsimine. Bina kiralandığı değil o dükkanı kiralıyorlar. Hemen kapısına bir tane Türk bayrağı. Çünkü orası onun olduğu belli olacak. Türkçe konuşulduğu belli olacak hacılar için. İçerisi sebzeydi, meyveydi, deterjan şuydu, buydu, doluyor. Bütün bunlar paraları yok. Başta ne oluyorlar? Alıyorlar, ediyorlar, gidiyorlar. Satıyorlar. Haç mesajı bittikten sonra, bir ay sonra bittikten sonra, hacılar çekildikten sonra ne yapıyorlar? Paralarını ödüyorlar. Karlarında aralarında bürüşüyorlar. Buna ne diyoruz biz? İtibar ortaklığı. Niye borçlar, neden itibar ortaklığı deniyor? Satacağım buna veren insanlar bunlara güvendikleri için sermayeyi sonra ödemek üzere ne oluyor? Bunlara mal veriyorlar. Yani sebzesini meyvesini şunu özellikle sebze meyveye gene para buluyorlar veriyorlar da özellikle alınan mallar var. Alınan meşrubatlar şunlar bunların parası mevsim bittikten sonra genellikle ödenir. Ama güvenilir insan değillerse mecburen paraları genellikle önceden isterler. Simit satıcılarında aynıdır yani genellikle simit satıcıları ilk önce yeni gelmişse fırına, fırın ne yapar? Simidin parasını peşine alır, simidi öyle verir. Tamam akşamleyin aldığı karıyla beraber aldığını gider. Sonra tanıdık da ona güvenince ne yaparlar? Simidi verir, adam satar eder gittikten sonra getirir şu kadarı senin paran der, gerisini alır gider. Bunun ortaklık şekline düştüğünüz düşünün. İnsanlara güven vermiş insanlar genellikle sermayesiz iş yapabilirler. Bu durumda sermaye nedir? İtimat o güven duygusudur. Ona dayanır. Bunun için vücuh deniyor. Vücuh ne demek? İnsanlar arasında güvenilirlik olma demek. İtibar, görme demek. Yüzünün, tesirinin olması demek. Mesela oradan geliyor şu işte madde olarak. Evet. Şimdi bu şirketler arasında en çok kullanılan şirkete anaandır. Evet. Şimdi sıkıntıdan biraz şundan başlıyor. Bir şirketi kurarken genellikle ne yapıyoruz? Her şey güllük güle sınanlıktır. Ortak çok iyi bir ortaktır. Kendine güvenilen bir ortaktır. Bu işten anlayan bir ortaktır. Ya da zeki bir ortaktır. Ee, kabiliyeti olan bir ortaktır. Bütün bunlar konuşuluyor. Bir de genellikle ne konuşuluyor? Nerede dükkan tutulacak? Bu dükkanın parası nasıl ödenecek? Nereyi seçerse hangi semt, hangi dükkanı bunlar konuşuluyor. Bir de para nasıl bölüşülecek kar o da konuşuluyor. Konuşulmayan ne vardır? Sermaye ortaya nasıl konulacak? Konu Herkes net nasıl koyacak? Bunun bir bölümü konuşuluyor, bir bölümü geçiştiriliyor. Söyleyeceğim şimdi. Bir şey daha. Zarar edilince nasıl bölüşülecek? Her şey yarı yarıya demek. Zararı da içerisine alır mı? Ama bundan öte bir şey daha var. Sermaye farklı sermaye olacak olursa o zaman nasıl olacak? Adam 50.000'i 50 biri koydu öbür 30.000'i 30 koydu da 20.000'i 20 koyamadı. O zaman ne olacak? Vadetti de koyamadı. Veya esasen bu doğru mu? Şöyle düzgün tarafından başlayalım. Kısaca şirketi kurarken nasıl bilgi topladılar? Ne aldılar ve ne hayal kurdular. Bunu çok fazla sormuyorlar. Çok güzel hayaller kuruyorlar. Üstelik şirketle de, de bitmiyor. Bu şirkete kurunca biraz ilerleyince şunu da yapacaklar. Şunu da yapacaklar şunu da yapacaklar. Hayaller ileriye hayal basamaklarında güzel çıkıyorlar. Şimdi takılıyorum ben. Girişimci iş adamları vakfı varı çoğu olarak. Bir de çıkışımcı iş adamları la, vakfı lazım. Ya. Girişim iş hayatına girişim veya teşebbüs. Artık a, teşebbüs demiyor Millet Biliyorsunuz girişim. Müteşebbis demiyor, girişimci diyor. Giriyorlar işin içerisine. Nasıl çıkıyorlar Allah biliyor. Girmek kolay, çıkmak zor. Orada saplanıp kalıyor. İnşallah çıkmayı da öğrenir bir gün. Düzgün çıkmayı da inşallah öğreniriz. Şimdi ger gerisin geri geliyorum. Şirket kurulurken bir, ilk önce araştırma yaparsın. Nerede ne iş yapılır? Bu ham maddesi nasıl temin edilir? Ulaşımları nasıldır? Burada piyasa var mıdır? Bütün bunlar fena değil. Genellikle yapılıyor ama şu yapılmıyor bir. Mutlaka şirkete anan dediğimiz şirkette ne yapılması lazımdır? İlk önce sermayenin kar payının tespit edilmesi lazımdır. Şöyle demek doğru değildir. Aynı sermayeyi koyacağız. Bir beraber çalışacağız. Her şey %100, 50, %50. Hayır. Yanlış. Nedir? Sermayenin payı %50 mi olacak? 50 diyorsan 50 de. 40 diyorsan 40 de. 60 diyorsan 60 de ama sermayenin payını tespit et. Mutlaka sermaye payının önceden tespiti gerekir. Çünkü sermaye işe göre payı değişir. Ne gibi? Eğer tormacılık yapıyorsan iş gücünün tesiri yüksektir. Ona göre şöyle bir miktar korsun. Eğer hizmet sektöründe çalışıyorsan hizmetin rolü daha büyüktür. Sermayenin payını düşürsün, hizmetin payını çoğaltırsın. Hizmet sektörü dediğimiz turizm de onun içerisinde bir sürü hizmet sektörü var. Devam ediyorum yani şey olarak. Eğer parayla dövizcilik yapacaksan sermayenin payı kesinlikle yüksektir. Anlaşıldı? O zaman sermaye ona göre pay vereceksin. Tamam. İlk önce ne edip edip sermayenin payını eşit koysak bile payını ayrıca tayin edeceğiz. Tamam. Bir iş hayatı kurduk ki bu iş hayatının içerisinde sermayenin rolü yüzde altmıştır. Sermayenin payını yüzde altmış olarak tayin edeceğiz. Sermayenin payını, payını tayin ettikten sonra bunun içinden senin payınla benim payımı bile tayin etmeye lüzum yoktur. Nedir? Daima sermayenin payı ayrıldıktan sonra her ferdinki sermaye payı kadar orada payı vardır. Sermaye oranı kadar payı vardır. Anlaşıldı mı? Yarısını sen verdiysen, yarısını ben verdiysen, yarısı senin, yarısı benimdir. Anlaşıldı? Yüzde kırkını sen verdiysen, yüzde kırkı senin altmışı benimdir. Tamam. Günün birinde taraflardan birisi içeriden sermaye çekmek zorunda kaldıysa, sermaye yüzde yirmi düştüyse, yüzde yirmi onundur, 75'i benimdir. Sermaye payı tayin edildikten sonra, Ayrıca kimin ne kadar bundan alacağı var tayin edilmesine bir ihtiyaç yoktur. Tekrar ediyorum sermaye ne kadarsa oranı ne kadarsa daima sermayen kar payı o kadardır. Şimdi gerisin geri dönüyor. Aynı eşit payı koyan insanlar 50 bin bu koymuş 50 bin bu koymuş. Ben 50 bin sermaye koydum ama sermaye payı olarak %60'ı isterim derse şart geçersizdir. Tamam sermayesi ne kadarsa payı el cevap o kadardır. Bir insan 20 binini sonradan getireceğini vaat etse %50-50 olsun dese 30 bin ve 50 binle yola çıkılmışsa yıl tamamlanıp hesap yapıldığında %50-50 anlaşılsa üzerine 100 tane imza atılsa bile birisinin payı 80 üzerinden 30'dur. Birisinin 80 üzerinden 50'dir. Bunu yüzdeye nasıl uğursanız öyle çıkar. Anlaşıldı? Böyledir. Devam ediyorum. Yani sermayedeki kayıp payı daima sermayeye göredir. Bir bilgi daha. Zarar payı da sermayeye göredir. Kimin ne kadar sermayesi varsa o oranda zarar eder. Bunu devamlı kaçırıyoruz. Dolayısıyla ne yapacakmışız bir şirket kurarken ilk öncesi sermayenin bu şirketin içerisindeki rolü ne kadardır? Karın yüzde kaçı sermayenin olmalıdır? Bunun tespiti gerekir. Sıra geldi iş gücüne. Sermayenin payı mesela yüzde altmış derseniz geriye kalan yüzde kırk iş gücünün payıdır. Ama iş gücünde sen de çalışıyorsun ben de çalışıyorum. Eşit olabileceği gibi farklı da olabilir. İki insan, sermayeler ne kadarsa o kadardır. Ama iş gücü her zaman aynı değildir. Neden? Birisi işin asıl ustasıdır. Birisi daha çok çevresi olan insandır. İşlerinden bir tanesi diğerlerinden daha çok itimat toplayan bir insandır. Onun sayesinde iş gelir. Hatta işlerinden bir tanesi daha iyi pazarlamacıdır. Dolayısıyla... Bu insanın iş gücünün payı arkadaşından daha yüksek olabilir. Doğru olanda bir şey var esasen. Daha baştan diğer arkadaşın da takdir ederek bunu önceden tayin etmesidir. Çünkü bu neviye veya şöyledir. Böyle bir kabiliyeti olmadığı halde arkadaşının çaresizlediğini hisseder. iyi pazarlamacıysa iyi pazarlıkçıysa ben olmadan nasıl olsa bir işi yapamaz. En iyisi ben? İş gücü payının %60'ını ben isteyeyim veya %70'i ben isteyeyim. Mesuliyetin ne var, şunu, şu şu şu bahaneleri bulayım. Bunun fazlasını ben isteyeyim derse bu ileride sıkıntıya sebep olur. Daha konulurken ne konulmalı? Hakikaten düşününce sadece orada değil eve gidip de yeniden hadise yorulunca şu vardığımız karar doğru diyebilmelidir bir insan. Ortaklıklar istikrarlı kararlar üzerine kurulmalıdır. Bir şey daha var ortaklıkta. Kurduk yürüyoruz. Baktık ki kar geliyor. İmkanlar iyi. Şimdi şeytan dolaşmaya çalışıyor. Ben ne yaparsam kar payını artırmanın bir yolunu bulurum. 3 ay sonra, 4 ay sonra yaptığım başarılı bir hamleden sonra ortakları çağırıyorum Gördüğünüz gibi diyorum, şu kadar geçen zaman dilimin içerisinde ben şu kadar kar sağladım, siz şu kadar sağladınız, ben payımın artırılmasını istiyorum. Bu hemen bir kırkçık sokmadır. Ortakla iki günde bir pazarlık olmaz. Belli bir merhaleye yürüsün, edersin, gidersin. Bu nevi şeylerde lüzum görülürse ne dile getirilir? Diğer ortaklar ortalık bir istişare edilir. Ortakla ikide bir de pazarlığa oturursan bu istikrarsızlık alametidir, yarın yürürmez. Bir de işten işe fark vardır. Bugün senin daha alanında başarılı olduğun bir konuyla ilgili işler gelir. Yarın devran değişir, öbür arkadaşla ilgili işler daha çok gelir. Ortaklıklar bütün bu zikzakları ve banavraları baştan kabul ederek yola çıkışındır. Ne olmalı? Yardımcı olmalı, destek olmalısın ki fedakarlıkta bulunursan asla kaybolmaz. Aranılan ortak, istenilen ortak haline gelirsin. Ve zayi olmaz. Hatta düşününce bile Allah razı olsun şunu şunu şu yaptı ama şunu böyle bir hak iddia etmedi, şöyle etmedi, böyle de herkes işin ucundan tutmaya sana yardımcı olmaya çalışır. Bu nevi duygulara ve fedakarlıklara bizim ihtiyacımız var. Bunu yapmaya yapmaya kendi ortağımızla ikide bir de pazarla otura otura birçok şeyi kaybettik. Hala da kaybetmeye devam ediyoruz. Dış dünyadaki insanlar dediğim gibi her şeyi dünya olan insanlar bizden çok birbirlerine güveniyorlar. Bu da insanın ağırına gidiyor. İnsanla bir de da zamanla bir şey söylemiştim. Mizacı birbirine uygun olan insanlar ortaklık kurmalıdırlar. Mizacı zıt olan insanlar ortaklık kurarlarsa birbirlerine engel de olurlar. Biraz garip bir benzetme olacak ama at arabasına iki tane farklı huyda at, kor, takarsanız araba yürümez. Veya siz devamlı rahatsız olursunuz. Yürüme ritimleri bile birbirine uygun olmalı. Eğer uygun olursa kendi haline barkın rık rık, rık rık rık rık rık rık rık rık o gider. Hatta sokakları da tanırlar bir müddet sonra sokakları bile kendine direksiyon bile otomatik olur. Şimdi kayboldu eskiden sütçü beygirleri vardı. Çok itaatkar hayvanlardı onların sütçü beygiri gibi ne o kafana yemiş duruyorsun derlerdi. Hayvanın sırtından sütü alır falan eve süt veriyorsun ya. Sen süt boşaltırken alınca hayvan kapağı kapatınca kapak sesini duyunca o hayvan oradan yürür. Gider öbür abone evin önünde dururdu. Bu adam da sütünü verir parasını alır. Gelir hayvanın bulunduğu yerdeki de süt verir. Oradaki sütü de alıp da litreye boşaltıp da bilmem ne olunca hayvan gider öbür evinden durdu. Bu evleri nasıl tanıyor diye o tanır derdi. Tak Takılırdık yani beyaz bir sütçü beygirini hatırlıyorum ben. Adamcağız verdikçe o kendi gider öbür evinde durdu. Orada gider öbür evinden. birisine git diye o söylemezdi. Hayvan kendi giderdi. Şimdi alışıp ritim aynı yürüyüş olunca araba hem düzenli yürür, hem binicisini rahat ettirir, yani arabayı süren rahat ettirir, hem de iş çabuk görülür. Birçok iş kendi yolunda gider. Huy ve mizacı uymayan insanlar yan yana gelişince didişmeler devam eder. Farklı bakış açıları, farklı tarzları sıkıntı getirir. Onun için baştan diğerlerini hesap ettiğimiz gibi, fizibilite yaptığımız gibi, sermaye tespiti yaptığımız gibi ne yapacağız? Ortaklık şartlarımızı Ayrıca tekrar ediyorum sermayenin kar payını, iş gücünün kar payını, sonra iş gücünün kar payının içerisinde ortağın birisinin ne kadar alacağını, diğeri ne kadar alacağını tayin ederiz. Böyle olunca sonradan birisi sermaye artıracaksa onun ne kadar alacağı belli olur. Kendiliğinden otomatik belli olur. Veya biz ikimiz çalışıyoruz da sermayede sıkıntı çektik veya sıkıntı çekmedik de önümüze iyi bir fırsat çıktı. Sermaye ihtiyacımız var. Diyelim ki de Ahmet Ağa'nın da elinde parası var çalıştıramıyor. Ahmet Ağa önümüze şöyle bir fırsat çıktı. Bu işe seni ortak edelim. İşte makineler geldi. 10 tane makineyi gümrükten çekeceğiz. Bu makine de para pa, pazarlayacağız. Bu makinenin içerisinden nakliyesiydi, şu masrafıydı, kira depolama masrafı, şunları düştükten sonra sana şu kadar nasıl diyeyim, sermayene kar vaat ediyoruz. Bizim sermayeyi şu kadar katacağız sermaye şu kadar kaçacağız Bunun içerisinden şu kadar iş, emek ve bilmem ne payı tutacağız? Sırf o operasyona bile ona ortak edilebilir. Böyle olunca gelen sermayelerin nispetinin ne kadar olacağı, kar payı alacağı da belli olur. Diyar ortaklığımıza üçüncü bir ortak alacaksak, o da şu kadar katlığı bulunduysa, sermayem eskiden 101 iken, mesela diyelim ki 140 bile çıktıysa, bu sermaye payı yine yüzde altmıştır diyelim ki altmışın içinde o kırk bine nereye kadar düşüyor? Kendiliğinden otomatik olarak bellidir. Ama yola böyle çıkmazsak her şey orta ortak. Bunun şu yere üç payı, her şeyi üç kişisinin üçe ayıracağız. Bu nevi yola çıkarsanız günün birisinde zarar edilince mızıkçılık başlar. Hiç kar edilmedi onda mızıkçılık başlar. Veyahut da şu şekilde yapılıyor bazen de. Bir tanesi 7500 dolar koymuş olan hadisi söylüyorum. Diğeri 2500 dolar koymuş. 10 bine bir yer açmışlar. 2500 koyan orada çalışacak. 5000 de onun çalışmasına sermaye kabul etmişler. Bu şirketin değeri 15 bin. Kar yarı yarı olacak. Bu yanlış bir ölçüm. Bu 5000 kabul ettin ya iş gücünün karşılığını. Aylığı mı 5000? İki aylığı mı 5000? 5 bin? Yıllığı mı 5000 Neyi 5000 bin? İş gücünün değeri neyse. Bu dükkanın sermayesi İslam'a göre 10 bindir. 7500 bin artı 2500'dür. Bin 10 bindir. Bunun bir kar payı olmalıdır. Anlaşıldı? Sen ayrıca nasıl diyeyim %40 mı verdin? İş gücüne bir değer verdiysen onu ayrıca belli etmelisin. Çünkü daha sonra aradan 2-3 yıl geçince ayrılmaya kalkmışlar. Bana da öyle geldiler. Şimdi kalan mal, tamam karı böyle yüzde elli elli bölüşmüşler bir şey demedik. Ama ayrılık anında mal nasıl bölüşülecek şimdi? Çünkü bir bölümünü iş gücünün karşılığı kabul etmişler. Şimdi iş gücüne de demirbaş mallardan mal kalacak mı? Veya ne kadar kalacak? Sermaye 15 bin miydi? Dolayısıyla 10 bin miydi? Trafik karışmış. İş gücüne sermaye denmez. İş gücü iş gücüdür. Ben öyle başlayınca, felen mezhepte böyleymiş, felen mezhepte böyleymiş, hiçbir mezhepte de, de yok dedikleri. Bilmem ne, şu olabilir miymiş, şimdi ben dedikten sonra araştırıyorlar. Şimdi razı olmuyor, yarısını istiyor. ya yani mal varlığının 2500 koyan insan yarısını istiyor. Niye ortaklık %50-50 demişler ya, o yarısını istiyor. Hayır, kara ortak bölüşebilirsin. Bunu ayarlayabilirsin, şey olarak, yani 2500'ün artısı da iş gücünün diyebilirsin. Ama zarar olsaydı ne olacaktı? Ya mal bölüşümde ne olacaktı? Bu ortaklığın İslam nazarında hukuku tekrar ediyorum şöyledir. 2500 ne kadar tekabül ediyorsa o kadardır. Yani 7, 4'te 1'dir, 4'te birdir. Öyledir. Eğer baştan sermaye tespiti yapılsaydı hiç sıkıntı olmayacaktı. Kendi başımıza iş çıkarıyoruz. Şimdi vakit ilerlediğini noktalıyorum. İşte, Tabi İnşallah ya bunu e, nok, nokta daha önce yeniden şey yapacağız ama şimdi Müslümanlar kendi şartlarına riayet etmeliler. Müslüman koyduğu şart yanında durmalı ama bir şart helali haram ediyorsa, haramı helal yapıyorsa, içinde isyan manası taşıyorsa bu şartlar daima geçersizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bununla ilgili bir hadisi vardır. el Müslimuna ala şuru'tihim illa şartan harrama helalen eû Ehelle haraben şeklinde biz şartlarına riayet etmeliyiz ama koyduğumuz şartlarda adam gibi şart olmalı, düzgün ve dürüst şart olmalıdır. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlı ortaklıklar kurmayı nasip eder ve düzgün kurmayı nasip eder. Nok noktaladık, biraz da il ilerledik, zaman ilerledi. Tamam Hocam kalıpçılıkla uğraşan birinin heykel kalıbı yapması doğru mudur? Değildir. Çok doğru değildir. Genel ifadeyle şöyle bir kaide vardır. Bir iş helalede kullanılıyorsa, harama da kullanılıyorsa helal tarafı asıl kabul ederek nedir? O caizdir, meşrudur denilir. Ama heykelin helal tarafını ben bilmiyorum. Hat cezaları Müslüman bir topluluk uygulayabilir mi? Uygulamak zorundadır. Ha topluluk derken devlet anladım anladım. Devlet değil de fertler uygulayabilir mi? Fertlerin uygulaması için il içlerinde organize olmaları gerekir. İçlerinden hakimin mahkeme sistemini çalışmaları gerekir. Yoksa ferden uygulayamazlar. Anlaşıldı? Mahkeme sistemi çünkü had cezalarına, suçun tam tespitine ihtiyaç vardır. Şahitli, delilli ispatına ihtiyaç vardır. Ne şekilde yapıldığına ihtiyaç, hangi şartlar altında yapıldığına ihtiyaç vardır. Bütün bunların da sistemli bir mahkeme çalışması olmadan tespit edilmesi kolay bir hadise değildir. Geçmişte yaşanan iş ahlakını ve dürüstlüğünü anlattınız. Bizlere peki İttihat-ı İslam olmadan ve İslam'ın eşsiz hukuket müessesesi temin edilmeden yeniden iş dünyasında bu hukuketin ve yürek ıslanan tablonun eşliği neması mümkün mü? He, şöyle diyeyim. Birbirlerine tamamlayıcı şeyler. İnsanlar seviyor olarak yükselmeden hayır kolay kolay güzel devletler kurulmaz. Güzel netice olarak tavan kurulmaz. Tavanlar tam kurulmadan alt hızlı çalışamaz. Birbirlerini destekler, birbirlerini beslerler. Biz şirket ve ortaklığın kıymeti, kadır kıymetini anlatıyoruz demek üst, üstünü istemiyoruz demek değildir. İkisini birden istiyoruz. Evet. Bir ortaklıkta birinin ortaya koyduğu sermaye daha fazla ama işleri yürüten daha az hisseye sahip olan ortak fakat kazancın hissesine göre fazlasını çalışmayan ortak alıyor. Bu, bu durumda nasıl bir yöntem benimsemelidir? Cümle Türkçe açısından bozuk. <gülüyor> Aradan başlayalım. Şimdi demin dediğimi iyi düşününüz. Gerisin geri geliyoruz. Ne olacak bu insanlar tekrar ediyorum. İlk önce sermayeyi ayıracaklar. Sermayen kar payı tespit edilecek. Serpaye, az sermaye koyup sermayeden çok kar alınamaz. Tekrar ediyorum. Ben 2500 koydum, siz 7500 koydunuz. Bu diyelim ki karın e, kara isabet eden de 40 bin lira. Kar ettik. Tamam? 40 bin neyi benim olur? Sermaye üzerinden 4'te biri 10 benim olur. 7500 bin 500 koyan insan 30 bin alır. Kendiliğinden böyledir. Bunun ayrıca hesabını bile yapmaya lüzum yok. Evet. Tabii iş gücününkini ayrıca masaya yatırırız. Tabii iş gücü ayrı olmalı. Baştan daha orkatlık kurulurken iş ki ayrı tespit edilmeli. Evet. Ma maaş şeklindeki doğru değil de. Yani iş gücü diyelim ki yüzde 40 iş gücünü ayırdık. Tamam ayrıca onu, onu da konuşalım. Gelecekler. Yani çalışan insanın maaş alma, ortak olduğu yerde maaş alması. Ayrıca üzerinde durulması gereken mesele. Şimdi geldik. Yüzde kırkını diyelim ki biz 40 bin lira mı ne yaptık ki kar ettiydik. Diyelim ki 30 bin lirada iş gücünü ayırmıştık ondan kar ettik. İkimiz çalışıyoruz iş gücünde. Sen bu işin daha müteassasısın. Çevrende bu alanda daha çok. Dedim ki ben yani iş gücüne ayrılan payın 3'te 2'si senin olsun 3'te 1'i benim olsun. Baştan böyle anlaştık. Artık bu 30.000'in 30 20.000'ini sen alırsın, 10 10.000'ini ben alırım. İş gücü birbirinden aynı çalışan insanların iş gücünün karşılığı birbirinden farklı olabilir. Ama sermayeninki daima orana göredir. Bunun aksi iddia ediliyor ise yani baştan ortaklık kururken az çalışacağım ama çok alacağım. Bu da sen veriyorsan verirsin. Tamam bir şey demedik. Ama niye verdin? Madem baştan razı oldun sonra niye yan çiziyorsun? Bu da olmaz. Ama sermayede bu nevi şermayede konulan şartlar geçersizdir. Şöyle de var tabii bunun daha ötesi. Mesela sen gerçekten işi bilen insandın. Üçte ikisi senin karında Böyle anlaştık. Ama yolun yarısında sen hasta oldun. Ne oldu? İşi yıl sonra kadar ben yürüttüm. Anlaşma neyse bölüşme aynıdır. Ama sonradan yeniden bir noktaya gelindiğinde ne yapılabilir? Oturur burada bakul. Yeniden bir anlaşma yapılabilir. Edilebilir, gidilebilir. Fırçattılık ve kötü taşınma şartıyla buna da doğru olan çalışamayan insanın kıdır. Ama o ortaklık bitinceye, o operasyonlar bitinceye, neticeleninceye kadar önceden konulan şartlara Hayat tarzı aksini bile getirse doğru olan riayet etmektir. Anlaşıldı? asye sahip olan deniyor çok hisse istiyor. Aseseye sahip olan çok hisse alamaz. Sermayeden aseseye sahip olan sermayeden çok hisse alamaz. Gayrimüslim birinin çocuğuna bakmak, özel ders vermek mi? Özel ders vermek mekruh değildir. Bu şey gibi değildir, mekruh değildir ama yani çocuğa bakmak evde özellikle bakılıyorsa, kendi evini alıp da bakıyorsa Müslüman, bunda sıkıntı yok. Ama gidip onun evinde bakıyorsa bu evet mekruh. Diğer aslında diğer yani mahremiyet noktası ayrıca incelenmesi gereken bir nokta. İnternetin kullanıldığı şu devirde kurulan sanal şirketler caiz midir? Yaptığı işe bakılır. Yaptığı işi caiz ve meşhur ise, yani sanal şirkette caizdir. Mevla ismi sadece Allah'a ait ise, sadece Allah'a ait değil Mevla ismi. Sadece yani e, Allah'a ait değil. Bugün isim olarak kullanılabilir mi? İsim olarak kullanılması çok doğru değil, yani şey olarak ama isim sadece Allah'a ait değil. Yani daha sonra Mevla daha ziyade sıfattır, evet. Arapçada üç şekilde kavram var. İşi başlatılan, yeniden şekillendirilen, aynı şekilde devam edebilmeymiş. 3 şekilde kavramlar. Ha, mevla kelimesi yani Kur'an anladım. Mevla kelimesiyle bağlantılı. Yani şöyle diyeyim. Yani elbette ki bu şey bu kâide değil. Yani her zaman böyle oluyor demek değil. Kelimelerin hepsinde vardır. Kelime giderek zaman e, mana değiştirebiliyor mesela bizdeki müsaade kelimesi gibi müsaade kelimesini Araplara söylesen çıkarıp sana para yardım yaparlar bizde yol ver manasına kullanıyoruz bazen şu manasına kullanıyoruz farklı manaya kullanıyoruz Mevla ismi isim olarak konulması çok doğru değildir niye Cenab-ı Allah çağrıştırdığı için çok doğru değildir ama efendi manasına yani Mevla kullanıl kullanılabiliyor sıfat olarak kullanılabiliyor ama isim olarak doğru değil evet Soka, bujiteri, aksesuar imalatı yapan imalatçı Çin ürünlerinin, modellerinin kopyasını yapabilir mi? Ayrıca yapa, yapabilir. Daha, üzerine markasını vurması çok doğru değil. Yani kopya yapabilir, ondan alabilir, fikir alabilir, edebilir ama üzerine kendi markasını vurması çok doğru değildir. Caiz mi dersen caizdir ama ancak şu var. Yani caiz değildir. Aramızda böyle bir anlaşma ol, olmadığı için. E, yalnız şöyle bir sıkıntı var. Yani e, bizim tavsiyemiz kendi markamızı kendi üretmemiz ve adını yaptır, yaptırmamız şahsiyetimize daha uygundur. Şöyle diyeyim, bu şekilde başkalarına taklide alışırsak, kaliteli mal üretimi ve kendi markamızı belli etme gibi bir e, farklıcılığı, ayrıcılığı kaybederiz. Bu da sıkıntı getirir. Anlaşıldı. Bir de İslami kimliğimiz ve yapımızla bunu yapıyorsak, bu yapışımız veya bu taklidimiz daha doğrusu, ne olur? Bizim duygumuza, düşüncemize de zarar verir. Bu, bu açıdan da doğru değildir. Adidas, işte falan filan, Puma markaların kopyası, kopyası derken üzerine markayı da vurmayı kastediyoruz. Ee, çok doğru bir davranış değil. Öyle diyelim. Çakma, çakmasını yapma. Evet. Bir mağazaya, bujiteri standı yapmış olan birinin standında malzeme satılabilir mi? Yani, bunda, bunda, yani o, o şahıs izin veriyorsa bunda bir mani yoktur. Sorunun eğer hedefi gayesi buysa bunda bir mani yoktur ama yukarıdaki markalara yeniden geldik. Bunlar isim yapmış, etmiş gitmişler ama e, biz de kendi ismimizde hele de kim, e, İslami kimliğimizde bunları yaparsak e, İslami yapımıza zarar veririz. Dolayısıyla... Bir insanın bunları taklit etme uğraşanına bu insanlar neden yapmışlar, maddeleri ne, nasıl dayanıklı, neden isim yapmışlar, şunu yapma. iyi bir inceleme, tahlilden geçirdikten sonra ee, daha az maliyetle, daha güçlü, daha iyi bir şekilde nasıl yapar, bunun gayretin içerisinde olması daha verimlidir ve daha doğru bir davranıştır. Ha sadece kendi şeyine bak. Esasen o standı ona, ona... Eğer onun e, eciri hast değil, ona ait e, insan illa bunu satacak diye bir anlaşma yapmışsa anlaşmasına şartına sadık kalmalı. Ama böyle bir anlaşmayla bağlı değilse, başkasından mal getirip satar. Hı. Ama bir, yani aralarındaki bir akitte yani tekrar ediyorum böyle bir şart varsa şartının sadakat göstermelidir. Hı. Geçmişte kaza orucu olan biri, bunları güne gün kazasını tutmalı yoksa kefaret mi gerekir? Şöyle diyeyim. Yine soruda eksiklikler var ama şöyle. Geçmişte kaza orcu olan insan. Kaza borcu diyorsunuz. Yani kaza borcunun kefareti niye gereksin? Kasten bozarak kaza yaptıysa bu ayrı bir şey. Kefaret mi gereken soru o olmalı. Tekrar kaza borcu olan birisi bunları gününe gün kaza eder. Doğru olan odur. Acaba soru şu mu? Ben endişeliyorum. Şimdi kaza orucunu tutarken de bozarsa. Şöyle bir anlayış yayılmış. Bir onu kaza edeceksin, bir de o gülün yerine bir gün daha tutacaksın. Hayır kefaret, hayır. Ya gerekmez bundan dolayı. Kefaret gerekmez. Evet. Cenaze evinde yenen yemek mekruh mu? Değil. Öyle diyeyim. Ama cenaze evini yemekhane düğün evine çevirip de yemek düzenli yemek verme. Ee, o evet sıkıntı getirebilir bu mekruh. Esasen cenaze evine onlar meşguldür. Dışarıdan komşulardan yemek gitmesi daha doğru davranıştır. Ama gelinen nokta nedir? Yani cenaze evi bunu düşündüyse mekruh bir davranış yapmış olmaz. Yani gelen insanlar köyden geliyor, kasabadan geliyor, uzaktan geliyor. Aç gitmesinler evimizden diye yemek verirse bu yemek caiz mi? Evet caiz. Buradan yemek yemekle caiz mi? Evet caiz. Ama bunun kalıcı hale ve cenaze emeği yemek verir hale gelmesi çok doğru değildir. Doğru olan komşuların cenaze evine yemek göndermeleridir. Ama günümüzde komşular komşuyu unuttuğu için cenaze evleri yemek vermeyen başladı, mecbur kaldılar. Öyle diyelim. Oldu.